Petrus'un 1. Mektubu 3. Bölüm Bunun gibi, ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, kimileri tanrı sözüne inanmasa bile, tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek, söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Süsünüz, örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın. Gizli olan iç varlığınız, sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu, Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Çünkü, geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da, kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Örneğin, Sara, İbrahim'i, efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız, siz de saranın çocukları olursunuz. Bunun gibi ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak gönüllü olun. Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız. Şöyle ki, Yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun. Kötülükten sakınıp iyilik yapsın niye amaçlasın, ardınca gitsin. Çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır. Ama Rab kötülük yapanlara karşıdır. İyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin. Mesih Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. İyilik edip acı çekmek eğer Tanrı'nın isteği buysa, Kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla Doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi Ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi o gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi suyla kurtuldu. Bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil. Tanrı'ya yönelen temiz vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor. Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır.